Hanım Sahabiler, Peygamberimizin Hanımları Eser Mustafa Eriş Seslendiren Emrullah Uzun Hazreti Ayşe Essuddika. En çok hadis rivayet eden annemiz Hazreti Ayşe Essuddika radıyallahu anha. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nikahta ikinci, evlilikte üçüncü eşi. Nikahı Allah Teala'nın emriyle gerçekleşen genç, zeki, alime, eybe, afife, bakire ve salihâ bir hanımefendi. Hizmetiyle, ilmi kabiliyetiyle ve İslam'ı tebliğdeki gayretiyle efendimizin özel sevgisine mazhar devrin yedi fıkıh aliminden biri. Fıkıh ilminin kurucularından Baba ocağından aldığı eğitimini, vahyin aydınlığıyla daha da geliştiren, ilmi ilk kaynağından elde etme bahtiyarlığına eren ve çok hadis rivayet eden, ferayiz ilminde mahir bir ilim eri. Müminlerin annesi, Sıddık'ın kızı Sıddık'a. Hazreti Aişe radiyallahu hicretten 8 sene önce 614 tarihinde, Mekke'de doğdu. Müslüman bir aile ocağında büyüdü. Babası Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, annesi Kinane kabilesinden Ümmü Ruman binti Amir ibni Uveymir'dir. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle nikahlanması Allah Teala'nın emriyle gerçekleşti. Şöyle ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatice annemizin vefatından sonra rüyasında Cebrail aleyhisselamı gördü. Bir mahfaza içinde kendisine resim takdim etti ve Ey Allah'ın Resulü bu kız sana eş olacak. Senin hüzün ve yalnızlığını giderecek dedi. Efendimiz mahfazayı açtığında Ayşe annemizin resmini gördü. Bu rüyadan Cenab-ı Hakk'ın emriyle Ayşe ile evleneceğini anladı. O günlerde Osman İbni Maz'un radıyallahu anh ile ailesi Havle binti Hakim Efendimiz'i ziyarete geldi. Havle radıyallahu anh'a Efendimiz'e dünürlük yaptı. Gönlünde saklı tuttuğu teklifi açığa çıkardı ve iki isim söyledi. Sevde binti Zema ve Ebubekir'in Bekir'in kızı Ayşe. Efendimiz gördüğü rüya üzerine Ayşe'yi istemek için onu görevlendirdi. Havle radıyallahu anh'a derhal Ebu Bekir radıyallahu anh'in evine geldi. Evde sadece Ümmü Ruman vardı. Ona, ''Ey Ümmü Ruman, Allah'ın sizi hayır ve bereketten neye eriştirdiğini biliyor musun?'' dedi. O da, ''Nedir o?'' dedi ve Havle, ''Allah'ın Resulü Ayşe'yi istemek üzere, beni size dünür gönderdi dedi. Ümür Ruman bu teklif karşısında Ebu Bekir'in gelmesini bekle dedi. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh de eve geldi. Havle anh'a aynı teklifi ona da açtı. Ebu Bekir radıyallahu anh'in gönlü kıpır kıpır oldu. Allah'ın Resulüne kayınpeder olmak, ona hısım olarak daha da yakınlaşmak ne büyük şerefti. Bu saadet, bu bahtiyarlık nasıl kaçırılırdı? Fakat zihnine takılan bir husus vardı. Kısık bir sesle Havle'ye, Ayşe kardeşinin kızı demek olduğuna göre helal olur mu?'' dedi. Havle radiyallahu anha bu soruya cevap bulmak üzere hemen Efendimiz'e koştu. İki cihan güneşi Efendimiz Havle'nin geldiğini gördü. Daha onun anlatmasına gerek duymadan, Ebu Bekir'in yanına dön ve şunları söyle. ''Benim sana kardeş oluşum ancak din kardeşliğidir. Nesep ve süt kardeşliği değil. Senin kızın bana helaldir.'' buyuruyor Resulullah de. Havle bu bilgiyi Ebu Bekir radıyallahu anh'e ulaştırınca, aile efradıyla birlikte pek mesrur oldular. Resulullah'a akraba olmayı, ona hısım olarak yakınlaşmayı kendilerine büyük şeref bildiler. İki cihan güneşi Efendimiz, Ebu Bekir radıyallahu anh'in evine davet edildi. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a ile nikah merasimi yapıldı. Efendimiz, nişanlılık döneminde Ebu Bekir radıyallahu anh'in evine günde iki defa sabah akşam uğrardı. Ayşe'nin hal ve hatrını sorar, ona sevgi nazarıyla bakar, tebessüm ederdi. Bu hal uzun sürmedi. Zira Mekke'de Müslümanlar çoğalmaya başlayınca müşrikler zulüm ve işkencelerini artırmıştı. Efendimiz de onların yaptıkları eza ve cefadan çok bunalmıştı. Artık Mekke'den çıkmak istiyordu. Ashabıyla bir başka şehre yerleşip İslam'ı yaşamayı ve yaymayı düşünüyordu. Bunun için ilahi bir işaret beklemekteydi. Aradan kısa bir zaman geçmişti ki İlahi işaret gelmiş, Allah Teala hicrete izin vermişti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevincinden öğle vakti olmasına rağmen şiddetli sıcağı aldırış etmeden doğruca Ebu Bekir radıyallahu anh'in evine geldi. Birlikte yol programı ve hazırlıklar yapıldı. Ertesi gün iki sevgili dost aile efradını Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etti. Medine'ye yerleştikten 3-5 ay sonra, aynı sene içerisinde aile efradının hicretleri için bir kafile hazırlandı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, azatlı kölesi Zeyd İbni Harise ve Ebu Rafi'yi iki deve ile, Ebu Bekir radiyallahu anh de Abdullah İbni Ureykıt radiyallahu anh'i üç deve ile Mekke'ye gönderdi. Oğlu Abdullah İbni Ebu Bekir'e de bir mektup yazıp, Hanımı Ümmü Ruman ve kızları Ayşe ile İsmail'i da develere bindirip göndermesini istedi. Küçük kafile birlikte Medine'ye geldi. Hazreti Ayşe babasının evine yerleşti. Bir müddet orada ikamet etti. Günler geçmekteydi. Efendimiz düğün için bir vakit tayin edememişti. Bu durum firaset sahibi Ebu Bekir radıyallahu anh'in dikkatini çekti ve iki cihan güneşi efendimize Ya Resulallah! Ehlinle evlenmekten zatını alıkoyan nedir diye sordu. Efendimiz de mehirdir buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh mehir için gerekli olan parayı 500 dirhemi ödünç olarak gönderdi. Efendimiz bu parayı aldı ve Şevval ayı içerisinde düğünü yaptı. Mescit yapılırken Ayşe ve Sevde radıyallahu anha annelerimize de birer oda yapılmıştı. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a kendi odasına yerleşti ve müminlerin annesi olarak yeni bir hayata başladı. Varlıklı bir ailede büyüyen Hazreti Aişe radıyallahu anh'a annemiz, Fahri Kainat Efendimiz 9 sene kadar birlikte yaşadılar. Sıkıntılı günler geçirdiler, evlerinde ateşin yanmadığı, yiyecek bir şeyin bulunmadığı zamanlar oldu. Ama bir defa olsun, Bundan şikayetçi olmadı. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlünü incitecek bir harekette bulunmadı. O, sevgi dolu bir gönle sahipti. Efendisini çok severdi. İki cihan güneşi Efendimiz de onu severdi. Genç ve zekiydi. İslam'ı öğrenme konusunda büyük bir aşkı ve şevki vardı. Resul-i Ekrem'i dikkat dinler, onun mübarek ağzından çıkan, her şeyi ezberlerdi. Anlamadığı hususları hemen sorardı. Dini meseleleri kavrayışındaki üstünlüğü Efendimizin pek hoşuna giderdi. Bu sebepten ona ayrı bir sevgi gösterir ve diğer hanımlarından daha fazla değer verirdi. Onu daima ilme teşvik ederdi. Ayşe annemiz de bu fırsattan yararlanarak Efendimiz'e çok soru sorar, İslam'ı öğrenmeye çalışırdı. Bir defasında Ayşe annemiz, ''Ya Resulallah, benim iki komşum var. Hangisine daha öncelik vereyim, ikram edeyim?'' diye sordu. Efendimiz de, ''Kapısı sana en yakın olana.'' buyurdu. Bir gün süt amcası Hazreti Ayşe annemizi ziyarete geldi. İçeri buyur etmedi. Durumu Efendimiz'e açınca, ''O senin süt amcandır. Onun ziyaretini kabul edebilirsin.'' buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz ahlak ve faziletiyle örnek bir hayat yaşadı. Peygamber evinde büyüdü. Onun nuru ile yetişen en büyük talebelerinden biri oldu. Vahyin ışığıyla aydınlanan evinde 9 küsür yıl boyunca İslam eğitimi gördü. Efendimiz onu her konuda bilgilendirirdi. Gönlünü almak için samimi ve içten davranırdı. Onunla koşu yapardı. Bazen başını omzuna koydurur, mescitte savaş oyunları oynayan Habeşlileri seyrettirirdi. Bazen de birlikte gece gezintisine çıkar ve ay ışığı altında sohbet ederdi. Onunla ilmi müzakereler ve ciddi konular görüşürdü. Ayşe annemizle aralarında derin bir muhabbetin oluşması için gayret ederdi. Genç annemiz Ayşe radıyallahu anh'a, Kur'an'ı ve Resulullah'ı iyi anlamak istiyordu. Gençliğini, zekasını bu yola harcadı. Kabiliyetini bu yönde geliştirdi. Efendimiz de onu bu vasfıyla çok seviyordu. Onun eğitimi konusunda titiz davranıyordu. Baba ocağında aldığı eğitimini, vahyin aydınlığıyla daha da geliştirmesini istiyordu. Zira Müslüman hanımların birçok meselesi onun rivayet ettiği bilgiler sayesinde halledilecekti. Hatta daha ileri safhada birçok fıkhi konular onun görüşüyle çözümlenecekti. Efendimiz bunu biliyor ve ileriyi görüyordu. Hazreti Aişe annemiz çok kısa zamanda alim sabilerin müracaat kaynağı haline geldi. Bu hususta Ebu Musa eleşari radıyallahu anh şöyle diyor. Bizler peygamberin ashabı bir hadis anlayamadığımızda, müşkül bir meseleyle karşılaştığımızda Gider Hazreti Ayşe'ye sorardık. O da bize doyurucu bilgi verirdi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'in oğlu Ebu Selem'e de Resulullah'ın sünnetini Ayşe'den daha iyi bilen, feraiz ilminde mahir bir kimse görmedim diyerek onun engin ilmini tasdik ediyordu. O, yedi fıkıh alimi içinde yer aldı. Bunlar Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Mesud, İbni Abbas, İbni Ömer, Zeyd İbni Sabit ve Hazreti Aişe radıyallahu anhümmiydi. Fıkıh ve içtihatta görüşü kesindi. Ferayiz ilmini iyi bilirdi. Talebesi Mesruk, Allah'a yemin ederim ki sahabenin ileri gelenlerinden birçoğu ferayize ait konuda gelir, Hazreti Ayşe'ye sorarlardı, diye itirafta bulunmuştur. Hazreti Aişe radıyallahu anha annemiz, bu ilmi üstünlüğüyle Efendimiz'e kendisini çok sevdirmişti. Bir gün Amr İbni As radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok kimi sevdiğini sordu. Efendimiz, Aişe'yi buyurdu. Erkeklerden kimi dedi, Ayşe'nin babasını buyurdu. Bir defasında dininizin üçte birini Hümeyra'dan öğreniniz buyurdu. Ayşe annemiz beyaz tenliydi. Ona Hümeyra diyerek iltifat ederdi. Yine bir defasında Efendimiz kızı Fatıma'ya, ''Ey kızım, benim sevdiğimi sen sevmez misin?'' buyurdu. O da ''Elbet severim babacığım'' dedi. Efendimiz o halde Ayşe'yi sev'' buyurdu. Bir gün aileleri arasında Ayşe annemiz hakkında konuşuluyordu. Efendimiz onlara beni Ayşe hakkında incitmeyiniz. Cebrail aleyhisselam bana yalnız Ayşe'nin yanındayken geldi buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Ayşe annemizin sağlığında diğer hanımlarıyla da evlenmişti. Ayşe annemiz genç olduğu için efendimizin öbür aileleriyle ilgilenmesine tahammül edemezdi. Kendisi daha çok sevgiye mazhar olsun isterdi. Efendimiz onun bu zaafını tamir sadedinde hasta olduğu bir gün iltifatla karışık ona şöyle dedi. Ya Ayşe, sen benden evvel ölsen, ben seni kendi elimle kefenlesem, cenazeni kılsam, kabre yerleştirsem, buyurdu. Ayşe annemizin gençlik ve kıskançlık damarları kabardı da, "Ya, ben öleyim de siz benim evime yeni zevce getirirseniz öyle mi?" dedi. Efendimiz tatlı tatlı gülümsedi, onu böyle gülerek eğitti. Fahri Kainat Efendimiz, onun odasında kaldığı bir gün, gece yarısı kalktı, üzerini giyindi ve dışarı çıktı. Ayşe annemiz de peşini takip etti. Kendisi şöyle anlatıyor. Beni bir kıskançlık aldı. Diğer hanımlarının yanına gidecek sandım. Ben de arkasından çıktım ve takip ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakiyul Gaykat kabristanlığına vardı ve orada yatan ashabına dua etmeye başladı. Ben yaptığımdan utanarak kendi kendime Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah. Sen Rabbinin rızası peşindesin. Bense nefsimle meşgulüm diyerek geri döndüm. Bir müddet geçince Resulullah eve geldi. Durumu kendisine aynen naklettim. Bana: Ya Ayşe, Allah Resulü'nün sana haksızlık yapacağını mı sandın? buyurdu. Sonra benden: Ya Ayşe, bu gece Rabbime ibadetle meşgul olabilmem için bana müsaade eder misin? diye izin istedi. Ben de: Anam babam sana feda olsun, elbette. dedim. Bunun üzerine kendini ibadete verdi. Bütün geceyi tazarru ve niyazla geçirdi. Ne güzel bir eğitim, ne yüce bir terbiye, ne üstün ahlak. Hatasını, kusurunu, hasedini, kinini, kibrini yüzüne vurmadan, ortaya dökmeden terbiye edebilmek. Onu rahmet ve muhabbet ışınlarıyla tedavi etmek. Şefkat nazarlarıyla eğitmek. Karşısındakine değer vererek onu elde etmek. İzin isteyerek onun gönlünü fethetmek ve bütün hayatında bu yüce ahlakla hak yolunda devam etmek. Rabbimiz hak yolda karşımıza çıkacak engelleri bu yüce ahlakla aşabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Amin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Resul Ekrem Efendimizi böylesine titiz takip etti. Savaşlarda beraber bulundu. Uhud günü sırtında yiyecek, içecek ve kırbalarla su taşıdı. Diğer sahabi hatunlarla birlikte yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Hicretin 5. senesinde Beni Mustalik veya Müreysi denilen gazveye katıldı. Fakat bu gazvede büyük bir imtihana durçar oldu. Hiç beklenmedik bir belaya müptela oldu. Ifk hadisesi olarak tarihe geçen bu iftiraya uğradı. Fakat Allah Teala annemizi kısa zamanda temize çıkardı. Münafıkların bir tuzağı olduğunu bildirdi. Nur suresinden 11 ayet nazil oldu. Allah Teala yapılan dedikoduların tamamen asılsız bir iftira olduğunu bu ayetlerde duyurdu. Hadise şöyle vuku buldu. Resulullah Efendimiz bir sefere çıkmak istediği zaman aileleri arasında kura çekerdi. Beni Mustalik gazasına giderken de aynı şekilde kura çekildi ve Ayşe radıyallahu anh'a annemize çıktı. Bu seferden dönerken konak yerinde geceliğin ihtiyaç için dışarı çıkan annemiz gerdanını kaybetti. Sabah ışığında bulurum ümidiyle gece karanlığında aramadı. Ortalık aydınlanınca kimseye söylemeden gitti. Ayşe annemiz gelinceye kadar orduya hareket emri verildi. Annelerimiz kapalı bir mahmil içinde deve üstünde taşınırdı. Ayşe annemiz hafif, nahif ve zayıftı denilen odacığı devenin üstüne konulurken hiç fark edilemedi. Ayşe annemiz konaklanan yere geldiğinde ordu hareket etmişti. Orada kimsecikler kalmamıştı. Belki fark edip geri dönerler ümidiyle orada bekledi. Bir süre sonra da uyuya kaldı. Orduyu geriden takip etmekle görevli Safan İbni Muattal uzaktan bir karaltı gördü. Ona doğru yaklaşınca fark etti. ...ve binmesi için devesini çöktürdü. Ayşe annemiz deveye binince... ...Saffan radiyallahu anh... ...yularından çekerek kaldırdı. Kendisi önde yürüyerek yola revan oldu. Öyle sıcağında... ...konak yerinde orduya yetişti. Hadisenin bundan sonraki seyrini... ...Ayşe annemiz kendisi şöyle naklediyor. Medine'ye gelince... ...ben bir ay hastalandım. Meğer bu sırada... ...halk arasında iftiralar dolaşıyormuş... Bundan tamamen habersizdim. Yalnız hastalığım sırasında beni şüphelendiren bir durum vardı. Resulullah'tan önceki hastalıklarımda görmüş olduğum şefkat ve merhameti bu hastalığımda göremiyordum. Yanıma geliyor, selam veriyor, ismimi bile söylemeden ancak hastalığınız nasıl diyor bu kadarla yetiniyordu. Benim iftiracıların etrafa yaydıkları hiçbir şeyden haberim yoktu. Nihayet Hastalığım biraz iyileşti. Bir gece Mistah'ın anasıyla kazayı Hacet yerimiz olan Menası tarafına çıkmıştım. Buraya ancak geceden geceye çıkardık. Bu adet evimizin yanında tuvaletler yapılmadan önceydi. Ben, Ebu Rühm'ün kızı ve Mistah'ın anası Selma ile kazay Hacet mahalline yönelip giderken onun ayağı takılmış ve düşmüştü. Araplar arasında felaket zamanında söylenmesi adet olan Düşmanım helak olsun duası yerine Selma kadın mistah helak olsun diye oğluna beddua etti. Ben kadına ne fena söyledin Bedir'de hazır bulunan bir kişiye beddua edersin dedim. Bunun üzerine kadın bana hele şu saf tazeye ortada dönen iftiraları duymadın mı dedi. Bana ortada dolaşan iftiraları anlatınca beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle bir iftiranın nasıl söylenebileceğini düşündüm. Düşündükçe dertlerim, ızdırabım arttı. Hastalığımın üstüne bir hastalık daha yüklendi. Evime dönünce de yanıma Resulullah geldi, selam verdi ve ''Hastalığınız nasıldır?'' diye sordu. Ben de ''Ya Resulallah, anne ve babamın evine gitmek üzere bana izin veriniz.'' dedim. Ayşe annemizin gayesi hadiseyi bizzat anne ve babasından enine boyuna öğrenmek ve araştırmaktı. Bunun üzerine, ''Resulullah bana izin verdi. Ben de anne ve babamın yanına geldim. Annem Ümmü Ruman'a, ''Anneciğim, halk arasında dönen bu ne biçim söylentidir?'' dedim. O da, ''Kızım kendini üzme, kendini ve sıhatini düşün. Vallahi bir kadın senin gibi güzelliğe malik ve işinin yanında sevimli olsun.'' Ve birçok ortakları bulunsun da aleyhinde dedikodu etmesinler. Bu pek nadirdir.'' dedi. Ben de ''Subhanallah, halk böyle bir söz söylesin, doğrusu şaşılacak şeydir.'' dedim. O gece babamın evinde yattım. Sabaha kadar gözümün yaşı dinmedi, gözüme uyku girmedi. Sabaha çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib, ve Üsame bin Zeyd'i çağırdı. Vahi gecikince ehliyle ayrılıp ayrılmaması hususunda asabıyla istişare etti. Üsame radıyallahu anh Ehli beyt için gönlünde beslediği muhabbeti şu ifadeleriyle ortaya koydu. Ya Resulallah! Zevcât-ı tahiratınız afif ve zatınıza layık ehlinizdir. Biz Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz dedi. Ali bin Ebi Talip de ya Resulullah. Allah sana dünyayı dar etmemiştir. Ayşe'den başka kadın çoktur. Bununla beraber Ayşe'nin cariyesi Berire'ye de sorunuz. O doğrusunu size söyler." dedi. Resulullah da Berire'yi çağırıp "Ey Berire, Ayşe'de sana şüphe veren bir hal gördün mü?" diye sordu. Berire de "Hayır ya Resulullah, görmedim. Size hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben hanımefendimden kat'iyen ayıp olarak bir şey görmedim." dedi. Resulullah Zeynep binti Cahşa'da sordu. "Ey Zeynep, Ayşe hakkında ne bilirsin ve ne gördün?" dedi. Zeynep de "Ya Resulullah, ben kulağımı, gözümü işitmediğim, görmediğim şeyden muhafaza ederim. Vallahi ben Ayşe hakkında hüsnü şahadetten başka bir şey bilmem." diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de ''Ya Resulallah, Aişe'yi sana eden kimdir?'' diye sordu. Allah Teala'dır cevabını alınca ''Onu sana verirken Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretlerinin seni aldatmış olmasını hiç hatıra getirir misin?'' dedi. Nitekim daha sonra Aişe annemizin ile ilgili olarak gelen ayetin içinde bu hüküm de yer aldı. ''Bana gelince ben...'' O gün durmadan, dinlenmeden ağladım. O kadar gözyaşı döktüm ki sanki ağlamaktan yüreğim parçalanacak sandım. Ne gözümün yaşı dindi ne de gözüme uyku girdi. Sabahleyin babam ve annem yanıma geldiler. Bir ara annem ve babam yanımda oturup hep birlikte ağladığımız sırada ensardan bir kadın geldi. O da oturup ağlamaya başladı. Biz bu vaziyetteyken ansızın Resulullah içeri girdi, yanıma oturdu hakkımda dedikodu başladığı günden beri yanımda oturmamıştı. Bir ay geçmesine rağmen, Hakkında kendisine bir şey de vahyolunmamıştı. Fakat Resulullah'ta bir yumuşama vardı. Yanıma yaklaştı ve ''Ey Ayşe, hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak ve beriysen, yakında Allah seni beri kılar. Yok, eğer böyle bir günaha yaklaştınsa, Allah'tan mağfiret dile ve tevbe et. Çünkü kul günahını itirafla tevbe edince Allah da ona af ile muamele buyurur." dedi. Resulullah bu konuşmasını bitirince musibetin şiddetli hararetiyle gözümün yaşı kesildi. Nihayet göz yaşından bir katre bile bulamıyordum. Hemen babama Resulullah'ın söylediği söze benim namıma cevap ver dedim. Babam "Vallahi kızım ''Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Ayşe annemiz çok hikmetli bir cevap verdi. Şöyle ki, ''Vallahi ben bilirim ki, siz halkın dedikodusunu işittiniz. Nefsinizde büyütüp ona inandınız. Şimdi ben size beriyim desem, Allah bilir ki ben muhakkak beriyim. Benim bu sözümü tasdik etmezseniz. Eğer bir şekilde itiraf etsem, Allah kat'i olarak beri olduğumu biliyor. Vallahi bu vaziyette benim ve sizin için bir örnek bulamıyorum. Ancak Yusuf'un kardeşleri Yusuf'un gömleği üzerinde yalan bir kan lekesi getirdikleri zaman Yakup oğullarına Hayır, nefisleriniz size bu işi süslemiş, bir fitneye sevk etmiş. Şimdi işim sabrı cemildir. Sevdiklerinize karşı da sığınağım Allah'tır demişti. Ben de bu sözü söylerim.'' dedi. Sonra Hazreti Ayşe annemiz anlatmaya devam ediyor. Sonra odama doğru gittim. Ben yalnız Allah'ın suçsuzluğumu ortaya koymasını umardım. Hakkımda okunur bir vahiy inzal buyurulmasını hiç zannetmezdim. Fakat şunu muhakkak suretle umardım ki Resulullah uykusunda bir rüya görsün de Allah beni o rüyayla temize çıkarsın. Vallahi Peygamber yerinden kalkmamıştı ve oradakilerin hiçbiri de odadan çıkmamıştı ki nihayet peygambere vahiy inzal buyuruldu. Vahyin ağırlık ve şiddetinden terlemeye başladı. Hatta kış günleri bile vahiy esnasında ondan inci tanesi gibi ter dökülürdü. Resulullah'tan vahiy hali kaybolunca o sevincinden gülüyordu ve bana ilk söylediği söz şu oldu. Ya Ayşe! Allah'a hamd et. Allah seni kesin suretle beri kıldı. Bunun üzerine annem bana, Kızım, kalk da Resulullah'a teşekkür et, dedi. Ben, hayır, kalkmam ve yalnız Allah'a hamd ederim, dedi. Aziz ve celil olan Allah Teala, Beratım hakkında Nur Suresi 11-21 ila ayeti kerimeleri inzar buyurdu. Mealen, Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların, iftiracıların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette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 yüz kızartıcı suçları ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in Mista isminde fakir bir akrabası vardı. Onun geçinmesine yardımcı olurdu. İfkah hadisesinde münafıklarla beraber hareket edince Yardımı kestirmişti. Bu olay üzerine de Nur Suresi 22. Ayet-i Celil'e nazil olmuştur. Mealen İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Bu ayetlerin inişiyle Hz. Ayşe'nin günahsız olduğu ortaya çıktı. İftira atanlar da haddi kasfa müstahak oldular. Bu olayın haklarında şer olduğunu sanmamaları, aksine bunun onlar için büyük bir hayır olduğu ayetlerle bildirilmiş oldu. Ayrıca bu ayetlerde müminlere bir terbiye ve içtimai ahlak kuralı da öğretildi. Çünkü bazı müminler münafıkların propagandasına inanmış ve bu dedikoduya katılmışlardı. Halbuki İslam'da hüsnizan ve beraat-i zimmet asıldır. Meseleyi işittiklerinde kendilerini Aişe'nin yerine koyarak iyice düşünmeliydiler. O yüce insanın şeref ve haysiyetini ayaklar altına almayacağını ve böyle bir çirkin işi yapmayacağını bilmeliydiler. Bunun apaçık bir iftira olduğunu söylemeleri gerekirken onlar da iftiracılara katıldılar. Ayrıca bu iddiayı ortaya atanlar bu hususta İslam'ın şart koştuğu dört şahidi de getiremediler. Dolayısıyla Allah katında yalancı oldukları ortaya çıktı. Müminler bu olayın büyüklüğünü ve çirkinliğini kavrayamamış, olayı birbirlerine akletmişlerdi. Halbuki bu sözü işitir işitmez bundan uzak durmaları ve bunun büyük bir bühtan olduğunu söylemeleri gerekirdi. Ancak bunu yapmadılar. Dolayısıyla Allah tarafından azarlandı ve kınandılar. İslam, işlenmiş olan bir zina suçunun toplum arasında yayılmasını hoş görmezken, münafıklar olmamış bir olayı yaymaya çalıştılar. Bundan dolayı hem dünyada hem de ahirette azaba çarptırılacakları bildirildi. Bütün bunlara rağmen, Yine de Yüce Allah, Müminlere lütuf ve merhametiyle muamele ettiğini açıkladı. Onun, lütuf ve merhameti olmasaydı, Müminlerin bu olay yüzünden büyük bir felakete uğrayacaklarını bildirdi. Hazreti Ayşe annemiz, bir seferde de gerdanlığını kaybetti. Susuz bir yerde konaklamışlardı. Gerdanlığını ararken bir aylı zaman geçmişti. Neredeyse sabah namazı vakti çıkmak üzereydi. Yanlarında su da kalmamıştı. Allah Teala, Asabın bu sıkıntısını, teyemmüm ayetini nazil ederek giderdi. İki cihan güneşi Efendimiz, hicretin 11. yılı safer ayında rahatsızlanmıştı. Meymune annemizin odasında bulunuyordu. Etrafında toplanan ailelerine şöyle bir baktı ve ''Yarın ben neredeyim? Yarından sonra neredeyim?'' diye sormaya başladı. Firasetli annelerimiz Efendimizin bu sorusundan Ayşe'nin odasını arzu ettiğini anladılar ve ya Resulullah günlerimizi Ayşe'ye bağışladık dediler. Kendi nöbetlerini Ayşe annemize verdiler. Fahri Kainat Efendimiz ömrünün son günlerini onun yanında geçirdi. Mübarek başı onun kucağındayken ruhunu teslim etti. Nur bedeni onun odasına defnedildi. Peygamber hanımlarının başkasıyla evlenmesi Kur'an'da yasak edilmişti. Bu hükme uyarak evlenmedi. O, kıyamete kadar gelecek, müminlerin annesi olarak yaşamaya devam etti. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer devrinde hiçbir siyasi faaliyette bulunmadı. İlimle meşgul oldu. Evinde talebe yetiştirdi. Kadınların eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilendi. Birçok kız ve kadın, onun ders halkasında yetişti, onlara hadis nakletti. Evi, bir mektep haline geldi. Kadın erkek herkesin rahatlıkla gelip sorusuna cevap bulduğu bir ilim İrfan Ocağı oldu. Bilhassa yetim kız çocuklarını aldı, büyüttü, yetiştirip evlendirdi, onlara hakiki analık şefkatini sundu. Kaderin cilvesi annemizin çocuğu olmadı. Fakat bütün ümmet onun çocuğu oldu. O, iki cihan güneşi efendimizden 2210 hadisi şerif nakletti. En çok hadis rivayet eden ilk 5 ravi arasına girdi. Onun rivayet ettiği hadislerden birkaç tanesi şunlardır. Ey Allah'ım! Her kim ümmetime ait bir işin başına geçerdi, onlara güçlük çıkarırsa sen de onlara güçlük çıkar. Her kim de onlara yumuşaklık gösterir ve merhametle muamele ederse sen de ona lütuf ve merhametle muamele et. Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Aişe annemize şöyle buyurdu, ''Ey Ayşe geceleri şu dört şeyi yapmadan uyuma, Kur'an'ı hatim etmeden, benim ve diğer peygamberlerin şefaatlerine kavuşmadan, müminleri kendinden hoşnut etmeden, hac etmeden.'' Ayşe radıyallahu anh'a, ''Anam babam sana feda olsun. Ben bunları bu kısa müddet içinde nasıl yapabilirim?'' deyince, Resulullah tebessüm etti ve Ya Ayşe! Ondan kolay ne var? Üç ihlas bir Fatiha okursan, Kur'an'ı hatmetmiş olursun. Bana ve diğer peygamberlere salavat getirirsen, şefaatimize kavuşursun. Müminlerin affını dilersen, onları hoşnut edersin. Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vahdehu la şerikale. Lehul mülkü ve lehul hamdu. Ve Hu'a ala kulli şeyin kadir, tesbihini okursan, hac sevabı gibi sevap alırsın. Hazrete Aisha radıyallahu anhâ naklediyor. Kız kardeşim Esma, Rasulullah'ın yanına geldi. Üzerinde ince bir elbise vardı. Derisinin rengi gözüküyordu. Rasulullah baldızına bakmadı. Mübarek yüzlerini çevirdi ve, Ya Esma, bir kadın namaz kılacak yaşa geldiği zaman. İki eliyle yüzünden başka yerlerini erkeklere göstermemeli buyurdu. Ey Ayşe yumuşak ol. Zira Allah Teala bir ev halkına iyilik murad ederse onlara rıfk, yumuşaklık kapısını gösterir. Ey Ayşe sana birisi istemeden bir şey verirse kabul et. Çünkü o Allah Teala'nın sana gönderdiği bir rızıktır. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a annemiz, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra 47 yıl daha yaşadı. 66 yaşlarındayken 678 senesinde, 17 Ramazan 58 hicri yılda Medine'de dar bekaya göç eyledi. Cenazesi vasiyeti üzere bekletilmeden aynı gece kaldırıldı. Medine valisi Ebu Hureyre radıyallahu anh, Cenaze namazını kıldırdı. Kabre erkek ve kız kardeşlerinin çocukları koydu. Bedeni Medine'de, Cennetül ül Baki'de kılındı. Ruhu cennete uçtu. Rabbimiz cümlemizi Ayşe annemizin şefaatine nail eylesin. Amin. Hanım Sahabiler, Peygamberimizin Hanımları Eser Mustafa Eriş Seslendiren Emrullah Uzun